Bilâ ayyin alâmin. Ve salât ve selamü ala Rasûlina Muhammede, ala aale ve sallâhi ajamâni. Fâlâm yuğmen, ala ma son bölümünde ifade ettiğimiz şey. Kur'an ve kitap hakkında dört tane tarih yapılmıştı. Bu dört tarihten dördüncüsü üzerine yani Kur'an nedir? El menkul fil masahiti tevatüren mushaflarda tevatül yoluyla nakledilmiş olandır şeklinde yapılan dördüncü tarihte Tellih sahibi Tavtazani'nin üç tane itirazı var idi. Bu üç itirazı en son okumuştuk. Oradan toparlıyorum ki kaldığımız yeri oraya bağlayarak devam edeceğiz. Birinci olarak Taptazani bu tarif için diyordu ki eğer bu tarif külle taksis edilecek olursa yani Kur'an'ın bu tarif ile Kur'an'ın mecmuhu Beynette Feteyn iki kapak arasında olan na taksis yapılacak olursa o zaman bu usulcülün maksadına uymaz. Çünkü usulcü, Kur'an-ı Kerime, kitaba bakış açısı ne Min hac innehu delilun. Delil olması haysiyetinden kitaba bakıyor. Halbuki Kur'an'ın mecmu'u, min hac innehu mecmu'un, neyse delilen asla demişti. Mecmu olması haysiyetiyle ne değildir? Delil değildir. Halbuki usul günün maksadı delil açısından Kur'an'a bakmadır. Dolayısıyla yapılan son tarihte Kur'an nedir diye sorulduğu zamanda, kitap nedir diye sorulduğu zamanda eğer biz el menhulu fil masahidi tevatüren diye tanımlayacak olursak ve bu tarifi de külle tahsis edecek olursak bu mahtur ortaya çıkar demişti. İkinci olarak da eğer bu tarihi mecmua taksis etmeyi umumu üzere bırakacak olursa, yani hem mecmu'u hem de o mecmu'dan, yani külden cüzdü ifade eder diyecek olursa, o zaman bu tarih ahyarını mahiy olamaz. Yani tarih edilmeyen şeyler de tarihin içerisine girer. Ne gibi o şeyler? Harf ve kelime gibi demişti. Herki gün sadece huruf meani olarak söyleyeyim, ona aslında Taftazani'nin yorumuna göre huruf ül de katabilirsiniz. Bunlar da ne olur? Tarihin içerisine girer demişti. Dolayısıyla biz Kur'an'ı kitabı tarif ederken, bu tarih esradını camih olması gerekirken, esradından olmayan tabi ki ahyanını da mani olması gerekirken, Yardan olan bu hece harfleri veya da maani harflerinden tek harf olan harfiler var mesela, Ba ve Lam gibi hatuf harfleri var mesela fe şey gibi, val gibi bunların hepsi nedir? yani bir manaya vaz edilmiş olan lafızlardır. bunların hepsi de tarife girmiş olur dedi taftazani buna bir mahzul olarak baktı. Üçüncü olarak da eğer bir bu tarihten yani dördüncü tarifi tutar da kelamı tamına taksis edecek olursak o zaman da bu tarif esrazını cami olamaz. Neden? Çünkü kelam yani mürekkebi tam olmayanlar da nedirler? Kur'an'dandırlar. Nitekim dün uzun bir ayet kelime okumuştuk. Asıl surecinden, ihlas surecinden daha fazladır demiştik. O da kelamı tam değildi o bölümüne kadar. Dolayısıyla onlar Kur'an'dan olduğu halde tarihin dışına çıkmış olur ki bu da doğru değildir demişti. Ve böylece Talpazani 3 itirazda bulunmuştu. Bunun üzerine Allah kutsal bu itiraza cevap sadedinde demişti ki ben yorum ki demişti bu tarihten anlaşılması gereken kü 10.000'ün külli yedurlu alama veya, ben bunu anlarım diyor. Eğer bunu anlayacak olursak o zaman ne çıkmış olur ortaya? Yani şu tarihi, dördüncü tarihi yapanlar Kur'an nedir? Tevatüren diyenler bu tarihleri ile Kur'an'dan manaya delalet eden külden cüzzü bazı kastetmişlerdir diyerek kelimenin Kuruful Ma'alin'in hepsinin tarih içerisine girmesi gerektiğini söylemiştim Allahu Ekber. Molla daha henüz kendisi tarihine başlamadı. Kendi tarihini inşallah bugünkü derste okuyacağız. Bu sadece Allahu kendi tarihine yakın olarak gördüğü bu dördüncü tarihe Tahtazaninin itirazlarını bertaraf edici bir yorumdur. Yoksa vallahu hücremin tarihine daha henüz gelmedi. Vallahu hücrevin tarihini dediğim gibi bugünkü ders içerisinde inşallah okuyacağız. Bunu, bunu söyledikten sonra buna gerekçe olarak da yani dördüncü tarihte kastedilen bu tahtazaninin bahsetmiş olduğu taksisler değil. Orada kastedilen "Ba'dun minel kül yedullâlâmanen bir" diyerekten harfi kelimeyi ve huruful maaniyi tarihin içerisine sokarız. Bunda da hiçbir mahsur yoktur demişti. Nitekim kendi tarihinde de bunu göreceğiz. Niye mahsur yoktur? Çünkü biz usul kitabının ileriki ana bahislerine geçtiğimiz zaman göreceğiz ki orada kelimenin hallerinden bahis yapılacak. Mesela arıcan er kelimesi am mıdır, has mıdır, müşterek midir mi, midir diye bir tartışma açılacak. Denilecek kelimenin de namı tarih, istihraa için ise amdır. Bu ifadeyi niçin kullanıyoruz? Müfrez bir kelime için kullanıyoruz. Dolayısıyla molla kuşlar kelimenin mutlaka yapılan Kur'an tarihi içerisine Kur'an'daki bütün kelimelerin girmesi lazımdır. Hatta haricelerin yani tek hafte bile olursa onların da hepsinin ne olması lazım girmesi lazım. Dolayısıyla buradan hareketle Fatihane'nin getirmiş olduğu üç itirazın üçüne de bu şekilde bir cevap vermiş. Ama asıl cevabı aslında Molakuser kendi tarihiyle vermiş olacak. Onu da inşallah yapacağız. Bunları söyledikten sonra فَلَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى Şayet dördüncü tarih bizim zikretmiş olduğumuza hamle bilecek olmazsa ki bizim zikretmiş olduğumuz neydi? Bizim zikretmiş olduğumuz bazı مِنَكُلْ دَعْلُمْ عَلَى <الْمَانَة> Öyle yorum yapmıştım Allah'u sefer dördüncü tarih hakkında. O tarih eğer bizim söylemiş olduğumuza Hamle olursa, o zaman lamyapka elbahlı, bahis sahih olmaz ve taksimu, taksim sahih olmaz. Valla adı kelimeye ayeten bir kelimeyi ayet saymakta ne olmaz, sahih olmaz. Bahis sahih olmaz derken nereden bahsediyor? Kelimenin hallerinden bahis sahih olmaz demek istiyor. Halbuki usul kitabında biraz önce de söyledim. Kelimenin hallerinden o kadar çok bahis var ki, neredeyse kitabın yanısını alacak kadar bahis var. Eğer bizim dediğimiz manaya bu dördüncü tarifi hamletmeyecek olursanız, o zaman kelimenin hallerinden bahis yapamazsınız. Ve taksimu taksimde yapamazsınız. Nitekim o ilk başlayacağımız taksimler Kelime vaf edilişi itibarıyla nedir? Dört kısımdır diyeceğiz. Hasır, ağandır, müşterektir, müevvendir. Bunların hiçbirini yapamazsınız. Velasıl kelimeti ayeten, kelimeyi ayet de sayamazsınız. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir kelimedir ve bir ayettir. Eğer bu dördüncü tarihi bu manaya hamletmeyecek olursanız ona ayet de diyemezsiniz o zaman. Halbuki ayettir ittifaklık. Bunu da yapamazsınız. Şimdi burada Molla Kusreve itiraz kaderinde bu söylendiğine binaen bir şey söylenebilir. Yani Molla Kusreve deniletir ki sen Kur'an nafsını kelimeye ıslak ettin. Bir kelime, iki kelime veya daha fazla olarak kelimeler bir, iki ve daha fazlası eğer ayet sınırına ulaşmıyorsa ona Kur'an hükmü verilmiyor. Bakınız bir ayet sınırına ulaşmayan bir, iki veya daha fazla kelimeye ne hükmü verilmiyor? Kur'an hükmü verilmiyor. Doğru verilmiyor. Madem ki Kur'an hükmü verilmiyor, soruyu soranın maksadı bu. Madem ki Kur'an hükmü verilmiyor, öyleyse senin tarihin içerisine, kendisine Kur'an hükmü verilmeyeni Tokma denilmek isteniyorum Allah'ın şehrine. Evet doğru. Bir, iki veya daha fazla kelime eğer ayet sınırına ulaşmıyorsa ona hakikaten Kur'an hükmü verilmiyor. Doğru. Ama o hükmü vermeyenler usulcüler değil. Onlar fıkıhçılardır. Dolayısıyla siz Fıkıhçıların bakmış olduğu pencereden bakarak benim kelimeyi Kur'an'ın tarihi içerisine sokuşumu ona kıyas ederek o açıdan bakarak eleştiremezsiniz demek istiyor. Çünkü burada bahis konusu olan fıkıh değil, usul. Usule göre işe biraz önce de şöyle Kelimenin taksimi yapılıyor. Kelimenin halinden mahiyetler yapılıyor. Öyleyse bu tarihin içerisinde olmalıdır demek. Istiyor. Şimdi itirazının itirazına yani fakihlere göre bir iki ayet haddine sınırına ulaşmayan kelimelere Kur'an'a Kur'an hükmü verilmiyor. Dolayısıyla sen de bir kelimeyi ne yapma? Bu tarihte tarihi bu şekilde dördüncü tarihi bu şekilde yorumlayarak Kur'an tarifinin içerisine katma deniliyor. Ne? Yapayım? Evet dediğini doğrudur. Bir ve iki kelime ayet haddine sınırına ulaşmazsa ona Kur'an hükmü verilmez. Bu doğrudur. Ancak ne an doğru? La nüutâ Kur'an. Kulle kelimekine'l kelimeken yefesaiden. Mâlen yeblu. Haddel ayet. Ayet sınırına ulaşmadığı sürece bir, iki ve daha fazla kelimeye Kur'an hükmü verilmez. Bu doğrudur diyorum Allah'ın şeridi. Fakihlerin çoğuna göre bu böyledir. Ki o Kur'an hükmü dediğimiz şey nedir? Onu beyan ediyor o. Min hormeti meslihi alel muhdisi ve tilaveti'hi alel sünubi. Abdestsiz olan kişinin dokunmasının haram olması, cunup olan kişinin tilavetinin haram olması dediğimiz bu hükümler ayet sınırına ulaşmayan bir, iki ve üç veya daha fazla kelimeye bu manada Kur'an hükmü fakihlerce verilmiyor. Ne demektir Kur'an hükmü verilmiyor? Yani sizin elinizde bir kağıt olsa o kağıt üzerinde Kur'an-ı bir kelime veya iki kelime, ayet sınırına ulaşmayan bir veya iki kelime yazılı olsa o kağıda abdesti tutabilirsiniz. Cunup iken o kelimeleri okuyabilirsiniz. Nitekim dün de söyledim, gene söylüyorum. Muallime olan hanım kardeşlerimiz, ay hallerinde kelime kelime Kur'an-ı Kerim'i ne yapabilirler? Talim ettirebilirler. İşte o da buna dayanıyor Dolayısıyla biz buna Kur'an hükmünü vermiyoruz. Evet doğru vermiyoruz. Fukaan'ın çoğuna göre de bu böyledir. Kur'an hükmünde nedir? Şöyledik. Abdesticin ona dokunmasının haram olması, veya kuluk olan kişinin onu tilavet etmesinin haram olması ve inderle ala hukmin şer'iyyin bu bir veya iki veya üç kelime fasaten o denli kelimeler zamir oraya gidiyor. Bu kelimeler delalet etse de ne ala hukmin şer'iyyin şer'i bir hükmet delalet etseler de bunlara Kur'an hükmü veriliyor. Bu doğru diyor. Allahu Bu dediğimiz doğrudur. Fakat dediğiniz doğrudur ama sizin bu dediğiniz benim yaptığımın yanlış olduğunu gerektirmez. Lakin onun için gidiyor. Lakin zâni kenamrün âharu. Fakat bu başta bir iştir. Sizin bu bahis konusu yaptığınız mesele başta bir iştir. Ne demek başta bir iş? Mütallıkın bi fakih. Fakihin nazarı yani fakihin bakış açısıyla alakalıdır. Halbuki biz usulcünün bakış açısına göre Kur'an ve kitabı tarif ediyoruz. Onun için diyor ki, "Ben usulîyim. Usulcünün bakış açısıyla alakalı olan bir iş değil. Biz şu anda yapmış olduğumuz tarihi usulcünün bakış açısına göre yapıyoruz. Ona göre yaptığımız zaman ne gerekiyor? Kelimenin de tarih içerisine girmesi gerekiyor." diyor. Bu birinci bölüm. Ve minmayetun alâ suhati mâ Bizim şu anda takdir ettiğimiz, anlattığımızın sahih olduğuna gelalet eden şeylerdendir, diyorum Allah-u Birçok şey var da bir tanesi şu. Yani bizim söylediğimiz nedir, diyorum Allah-u Bir dördüncü tarihi, yani Kur'an kitap hakkında yapılan nedir kitap? El menkul fil tavatüren. tevâcüren muthaplarda tevatül yoluyla bir diye yapılan bu dördüncü tariften den mecmu'l-Kur'an'ı değil, bazı'l-Kur'an'ı alıp, o mecmu'dan bazı alıp ve bir manaya delalet edendir diyorum demiştim Allah-u Bu dediği ile de ne olmuştu? Kelime de tarihin içerisine girmişti. İşte benim bu söylediğime delalet eden birçok şey var da ondan bir tanesi de şudur. Doğru olduğuna girerizden bir şey de şu. Emel İmam-ı Şemser Eymet'i Serahsi diye, Şemser Eymet Serahsi, Bâdemâ Vâfıqa'l-fıkâhâ ete-i kütübihil fokhî diye, Fıkıh kitaplarında, fukahanın söylediklerine muvâfakat ettikten sonra, buna geçmeden şunu söyleyelim, Şemser Eymet Serahsi, hem fru fıkıhta hem de usulde kitap yazan bir iştir. Şey kendisinin usulde değil de fruklu fıkıhta yazmış olduğu kitaplara baktığımız zaman biraz önce fukaha cihetinden bakılırsa demiştik ki fukaha cihetinden bakılırsa bir veya iki kelime veya daha fazla kelime ayet haddine sınırına ulaşmadıkça ona Kur'an hükmü verilmez demişti değil mi? Şemsül-i -e İmme Serahside fukahanın bu söylediğinin aynını Kendisinin yazmış olduğu Meftut kitabında ne yapıyor? Aynen söylüyor. O da bunu söylüyor. Ama Uzule dağ'ı yazmış olduğu kitapta öyle demiyor. Orada farklı şey söylüyor. Yani orada molla kusurum, burada köle söylüyor. Bakınız. Bağama vafakal tahafiti me'nun fıkhe. Fıkıh kitaplarında işte meftut diye yazmış olduğu kitapta Fuka'nın bu görüşlerine biraz önce anlattığımız görüşüne muvafakat ettikten sonra talep ediyor usulühi. Yazmış olduğu usul kitabında aynen şöyle diyor. Diyor ki: "Binna ma'dul el ayeti ve'l ayetel kasira ta." Bir ayetten aşağı olan az olan kelimeler demek oldu. Bizim biraz önce yaptığımız yoruma göre ayet sınırına ulaşmamış olan kelimeler vel ayetel kasirate mudhannetan gibi tek kelimeden oluşan kısa ayetler ayet leysed-i murcizin ne diyor? murciz değildir. Bunu dün anlatmıştık. Murciz olmamasını anlatmıştık. Çünkü Kur'an'ın i'cabından kast edilen belahattır. Belahat ise el belahatu el kelamu yusafu bil belagati kelam belagatla vasıflanır el mufredu la yusafu bil belagati müfred işe belagatla vasıflanmaz müfred tesahatla vasıflanır belagatla vasıflanmaz Kur'an'ın icazından maksat nedir demiştik? belagattır belagat ile vasıflanan işe kelamdır bizim burada yani İmam-ı burada söylemiş olduğu bir ayetten az olan, yani kelimeler demek istiyor, kelam değil o kelimeler. Veyahut bir kelime, bu muciz değildir. Bunu söylüyor, Ve huve harbi kökü, ayetten az olan ma, yani kelimeler veya bir ayet dediğimiz mudhametan bilici <gülüyor> Kur'an. Bakınız usul kitabında hemen hangi ifadeyi kullanıyor? Kur'an'ın ifadesini kullanıyor. ''Yeskutu bihi el ilmul ''Kendisiyle kesin bilgi hasıl olan Kur'an'dır'' diyor. Yani İmam-ı Furu farklı konuşuyor. Furu fıkıh, Fıkıh'da yazdığı kitapta farklı konuşuyor. Usule dair yapmış olduğu kitapta farklı konuşuyor. Yani farklı konuşuyor derken yanlış yapıyor demek değil. Fruklu fıkıhta öyle konuşulması gerekiyor da onun için öyle konuşuyor. Usulü fıkıhta da böyle konuşulması gerektiği için böyle konuşuyor. Yani Fruklu fıkıhta Kur'an'a bakan fakih ahkam cihetinden bakıyor. Hüküm verecek dokunulması haramda değildir. O cihetten bakıyor. Usulci ise o cihetten bakmıyor. Usulci ise kendi taklideler oluşturacak. Onlar nüfretten de oluşur mu oluşmaz mı? Oluşur. O zaman nüfret de benim ilgi alanıma girer. Bir de Kur'an'dır diyor. Seyna madunel ayeti vel ayeten kafirate. Cira bir ayetten azı veya bir ayet yeşmelani el kelimete. Sözü burada bitti. Bakınız ifadesi neyle bitti? Bir ayet sınırına ulaşmayan bir ayetten az olan kelime veya kelimeler veya kısa bir ayet mu dhammetan gibi nedir diyor? Yeshmelani el kelime de Demek istiyor ki usulde usulcu açısından kelime Kur'anın tarihi içerisinde mutlaka yerine olur. O terfi Bu makamı özetleyecek olursak özeti şudur. En de kudde minel Kur'an. Kur'an'dan olan her bir kelime Kur'an'un hakikaten la hukmen ve la hurfen. Kur'an'da usulcüye göre konuşuyoruz. Zaten usulcü bu tarife alacak. Ee, bir şey olmayan arkadaşlardan yani derse sürekli katman bir su getirilirse yiyor. Allah razı olsun. Elhiful makam ennekünle kelimetin minel Kur'an'ı. Kur'an'un hakikaten la hukmen ve la hurfen her bir kelime, Kur'an'dan her bir kelime hakikaten Kur'an'dır. Hükmen? Hayır, hüküm cihetinden Kur'an değil. Hüküm neydi? Dokunulmasının, yani abdestsiz olanın dokunmasının haram oluşu meselesi ve diğer meselesi. O cihetten Kur'an değil. Çünkü o cihet nereye giriyor? O sülçünün alanına girmiyor. Fakihin alanına giriyor. insanların örtünde de bir kelime Kur'an değil. Niye? Niye? Kur'an'dan bir kelime söyleseniz, hiç kimse size tarih demez. Yani Kur'an kıraatı, tilaveti etki demez. Onu düşün. İkinci olarak, <gülüyor> ve ayetin kasiretin, Kur'an'in hakikaten ve hukmen la urfen, ayetin kasiretin mudhammetan <gülüyor> Kısa olan her ayet Kur'an'ın hakikaten hakikaten de Kur'an'dır ve hükmen hükmen de Kur'an'dır. Yani eğer bir ayet ise ne kadar kısa olursa olsun fakih ona ne olarak bakıyor? Abdesihin dokunmasının haram olduğu olarak bakıyor. Hükmen dediğimiz o. Ama la urkan. Yine örfte böyle müdhan, şimdi benim için kimse demez ki bu kıra etti. Yani bu bize Kur'an okudu demez. Önce dolayıcıyla değil. Ve kulle selâki âyâtın kıfârin Her kısa üç ayet ve miktariha veya kısa üç ayet miktarı Kur'an'ın hakikaten ve hukmen ve urfen. Hem hakikaten hem hukmen, hem de urfen nedir? İşte o Kur'an üç ayet veya üç ayet miktarı biri okuduğu zaman da örtü ona tarih ne de denir? Kıraat eden, tilavet eden ne de denir? Fatihel usulü Bakınız usulcüler, üç şey söyledik burada. Birincisi neydi? Birincisi yani ennekünde kelimeten minel Kur'an, kur'anun hakikaten lâ hukmen ve lâ urtet. Birincisi buydu. Usulcüler buna itibar ettiler. Yani usulcüler demek istiyorlar ki Kur'an-ı Kerim'den her bir kelime hakikaten Kur'an'dır. Fakihe göre, örfe göre Kur'an olmasa da, yani fakihe göre hüküm cihetinden Kur'an değil. Örfe göre kişiye tarih edilmesi cihetinden Kur'an değil. Olmasa da bize göre hakikaten ne diyor? Kur'an'dır. Ve İmam-ı İmam Azam da ikinci görüşü, meşhur olan görüşe göre ikinci görüşü, görüşü ikinci, ikinci e, tanıma itibar etmiştir. Neydi ikincisi? Kullâyetin <gül> kasiretin Kur'an'ın hakikaten de hukmen la hukmen. Kur'an denilmeşede, hüküm cihetinden Kur'an deniliyorsa hakikaten zaten Kur'an'dır. O zaman o tarif İmam-ı Azam'ın benimsemiş olduğu tarih oluyor. Ve İmam'a diyelim ki İmam ise, İmam Muhammed ise, Yusuf ise, Esad ise, üçüncüye itibar ettiler. Yani onlar ne dediler? Onlar dediler ki sonuncusu, Kulletela ayetin kısarın ev middariha kurhanun hakikaten ve ve hurten. Üçüncüye onlar itibar ettiler. Onun için fıkıh kitaplarına baktığımız zamanda, İmameyn, namazın sahih olabilmesi için, en az üç kısa ayet okunması üç kısa ayet okunması gerekir diyorlar. Yani fıkıhddaki ahkam da buradan çıkıyor. İmam-ı Azam'a göre nedir görüş? İmam-ı Azam'dan fıkıh kitaplarında üç rivayet vardır. Nitekim Ebu'l-Hasem Kuduri ile İmam-ı Hidayede bu üç rivayetten farklı rivayetleri alarak ihtilaf etmişlerdir. İmam-ı görüşü tercih edilen görüş olduğundan buradaki fil ifadesiyle yarıdaki fil ifadesiyle de İmam-ı görüşünün tercih edilen görüş olduğuna işaret edilmiştir. O tascilata girmeyeceğim, Bakın tascilatı var. Gerçi de vardır, bakarsanız görürsünüz. Yani gene kısaca söyleyeyim, Rumuz olsun size diyerekten. İmam Muhammed, İmam Azam'ın bu e, kıraatın, namazda kıraatın namazdaki kıraatın takdirinde farz olanı var vacip olanı var, cimnet olanı var mekruh olanı var diye konuya giriyor farz olan Ebu Hanide'ye göre yani namaz o kadar olursa sahip olur. O farz olan miktar meselesine girilince ma'yub baku aleyhi ismül kur'an birinci rivayet budur ki burada anlattığımızda o ma'yub baku aleyhi ismül kur'an diğer bir rivayette ayetin vahiyeti bir ayettir. Diğer bir rivayette ise İmam-ı Azam'ın görüşü de İmam-ı görüşü gibi demişlerdir. Bu üç farklı rivayet olmasa hasebiyle ebul Hasan el-Kuduri diyor ki sahih olan Ebu Hanife'nin mezhebinden nedir? Ennem ayetena velhul ismul Kur'an birinci rivayet. Yani ebul Hasan el-Kuduri'ye göre bir insan namaza başlarken Allahu Ekber değil, mudhammeten Allahu Ekber deyi bu hüküya gidebilir. Tabi bir sürü vacibi terk eder o ayrı bir şeydir. Ama olan kıraatı yerine getirmiş olur. İşte bu rivayete, bunun teferruatına girmeden İmam-ı hidaye kitabında bu rivayeti kabul etmiyor. İmam-ı ise öteki rivayeti alıyor onda buluşak şey okey. sahibi hidayet-i miktarında o kolayınıza geleni kıraat ediniz. Bu ayeti kerimenin kapsamına en az bir ayet girer diyor. Kim hidayet sahibinin merdini Dolayısıyla ikinci rivayeti alıyor. Terk edilen görüş de odur. Daha ilerisine oradan bakarsınız. Şimdi Molla Kutsure bunları söyledikten sonra Haza yani Hudhaza bunu alıyor. Gayetü tahdikil makam bi avni melikil allam Estağfurullah. ve imaman es salise. Haza bu nedir? Gayetü tahdikil makam bi avni melikil allam Mevla Teala'nın yardımıyla makamın deliline inerek incelenmeşinin nihayet noktası budur diyor. Hada bunu al. Ha. Şimdi gelelim asıl bir dersin ana noktasına aslında. Çünkü bir önceki okuduklarımızın hepsi daha önceki dersin uzantısıydı. Şimdi Molla Kusrevin Kur'an kitap nedir diye ona dair yapacak olduğu tarihe gelmiş olduk. O tarihte bakacak olursa وَهُوَ الْنَظْمُ Diyecek اَلْمُنْ جَلُوْ أَلَى رَسُولِنَا سَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلْمَنْ قُلْ عَنْهُ تَوَاتِرًا Burada Molla Kucre'nin yapacak olduğu tarihte bu. Bu tarihin böyle olacağına dair Molla Kucre bir önceki dersin başında aslında işaret etmişti. Nasıl işaret etmişti? Mullah Hüsrev orada şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki Kitap ve Kur'an lafzı küll ve külliyyem müştereke ıtlak edilir demişti. Küll ve külliyyem müştereke ıtlak edilir demişti. Külliyyem müşterek ne demekti? El müşterek beynel küll ve cüz'ihî o cüz'ihî deyip de bırakmamıştı. beynel küll ve cüz'ihî o cüz'ki yedullu alâ malin demişti. Bunu ta bu konu başlarken Molla Kusrev'in ilk söylediği ve İzmir'inin itiraz ettiği bir konu idi bu. İzmir'i orada itiraz etti. Ne hikmetse burada Molla Kusrev'i destekleyecek. Ha oradaki itirazını sanki unuttu hiç görmezden geldi. Molla Kusrev'in haklılığı burada ortaya çıkıyor da ondan. Bakınız Molla Kusrev öyle bir tarif getiriyor ki bu tarif içerisinde hem kül var hem güz var. Yapacak olduğumuz tarif hakkında önce biraz bilgi vereyim ki ondan sonra konuya girelim. Molla Kusrev'in yapacak olduğu bu tarihte ne var? Hem kül var hem de güz var. Adama sorarlar. Bu tarifin içerisinde hem kül hem güz var ise... O zaman siz bir lafzı, yani Kur'an lafzını hem külle hem de düşenâsınız bir istimalle kullandınız. Böyle bir kullanım carizidir. Bunu soracağız ve cevabını bulacağız inşallah. Ama onu sormadan evvela tarif içerisinde bu bilgiyi verdim ki konuşmalar oraya yoğunlaşacak. Onun sonra cevabına gireceğiz inşallah. fakat ıhtiren... Bunu tekrar söylüyorum. Ukira, ikhira. Fatih olan okunuşu böyledir. Vakat ya fikira tercih edilmiştir. Hâhına, burada. Bu usul ilminde tarifun yani bu kitapta aslında Allahu Teala bu kendi kitabında tercih etmiştir. Na tarifin bir tarif ki yuahikul garad usul-i maksadına uyum gösteren, muvafık olan bir tarif burada tercih edilmiştir. Bir, ve bu tarihten çıkıyor ne? El-huruf. Huruf-u dediğimiz o tarihte olmaması yani hece harfleri onların hepsi çıkıyor. Ve tedhulu el-kelimetu. Kelime de tarife giriyor. Yani ben öyle bir tarif yaptım ki diyor bu tarife usulcünün şimdi bu üç şey niye söyledi? Bunu özellikle söyledi. Bak üç şey söyledi burada. Öyle bir tarif yapıyorum ki diyor bu tarife usul bu tarif usul günün maksadına muvafıktır. Aslında vallahi müşlerdir. Bu üç şeyi söylemeye başlarken hemen telvih sahibi Haltazani'nin dördüncü tarifte üç cihetten yapmış olduğu üç itirazın üçünü de bertaraf ediyor benim yaptığım tarifle demiş diyor. Bakın burada bilinmesi yuva aktı bu usulcünün maksadına muvafıf oluyor derken dördüncü tarife Taftazani'nin yapmış olduğu ilk itiraz neydi? Eğer senin sizin yaptığınız bu dördüncü tarif sahiplerine diyor sizin yaptığınız bu tarifi külle taksis edecek olursak bu tarif efradını cami, ahiyarını maniyedir. ama usulcülüğün garazına uygun değildir. Neden? Çünkü külle taksis ettiğiniz zaman da Kur'an'ı, o usulcü hangi cihetten bakıyordu Kur'an'a? Gelin olmasa haysiyetinden bakıyordu. Halbuki kül min haysu innehu kullun leysebi asla hem de, asla delim değildir. Burada işte Garaz'a muafık oluyor derken, birinci olarak onu söyledi hem de sırasıyla söyledi, Taftazani'nin o itirazını benim tarihim bertaraf eder diyor. İki, veyahut onun o kuruş harfleri buradan çıkar diyor. Taftazani'nin ikinci şöyle Ne idi? O dördüncü tarifin ikinci itirazı ne idi? İkinci itirazı orada eğer siz bu tarifi umumun üzerine bırakacak olursanız yani hem kül hem güçlü kapsayacak olursa ne olur diyordu? Hece harfi de tarifin içerisine girer diyordu. Şimdi Mulla Hüseyn diyor ki ben bir tarif yapacağım, birazdan okuyacağız onu. Bu tarifte bir usulgünin maksadına uyumluluk var, muafakat var. İki hem de burada e, hece harfleri tarifin içine girmemek diyor. Üçüncü olarak da recad bulunur en kelimesi. Burada Taptizani'den ayrıldı. Aslında Taptizani'nin üçüncü itirazı ne idi? Eğer bu tarifi Kelamı tamma taksis ederseniz mürekkebi tam tarihin içerisine girer. Mürekkebi gayri tam tarihten çıkar. Halbuki mürekkebi gayri tam olup İna sureci kadar olan neler vardır? Dünkü derste okuduğumuz ayetler var gibi onların tarih içerisinde olması gerekir. Dolayısıyla bu tarih yani dördüncü tarih diyordu tazahi esrafını cemet demiştir. Bu gerçi Mullah Husrevin kelime girer derken bu tahtazaniye cevap kısmı değil. Ancak tahtazaniye'nin üçüncü itirazının cevabı tarifine Mullah Husrevin Kur'an nedir? Ennafmu demesiyle cevap vermiştir. Nasıl vermiştir? Onu şimdi okuyacağız zaten. Ona da cevap vermiştir. Yani onu bir tarafa bırakmamıştır. O üçüncü itirazı da ver etmiştir. Nitekim tarifine valla kutser ne diyor? فَقِيلَ هُوَرْ اَيَ الْكِتَابُ الْمُرَادِفُ لِلْكُرْآنِ اِلْهُرْضُ Örste Kur'an'la eş anlamlı olan, örste, lügatta eş anlamlı değil. Ama örste, kitap, Kur'an derdi ki bizim örfümüz yok. Biz kitap derdiği zaman hemen aklımıza ne gelir? Kur'an gelir. Yani Kur'an'a kitap deriz, hatta Kitabullah deriz değil mi? Kitap ve Kur'an nafsu örste eş anlamlıdır, muradiftir. İşte bu Kur'an, bu kitap nedir? اَنْنَاً Nazm. Nazm ne demektir? El lafzu demedi, ha en nazmu dedi. Nazm ve hu'l lafzu'l mawdu'u limanen bir manaya vaz edilen lafzdır. Nazm. Müfreden kana el lafzu el murakkab. O lafız ister müfred olsun, ister mürekket olsun. İster mürekket olsun, sözü Taftazani'nin üçüncü itirazını bertaraf etmiştir. Neden? Çünkü Taftazani diyordu ki dördüncü tarihte eğer siz tarifi kelamı tamma haksiz edecek olursanız kelamı tam olmayan, mürekkebi tam olmayan e, gayri tam olan ama mürekkep o mürekkepler tarihten çıkar diyordu. Halbuki tarihte olması lazım. Diyordu ennağm kelimesi Manaya vak edilen lafız, o lafız ister müfred olsun ister mürekkep ol Mürekkep tammı da içerir, ayrı tammı da içerir. Dolayısıyla taptazaniye en mazmu kelimesiyle cevap verilmiş oldu. Yani Mulla Kutsev gerçekten öyle bir tarif bulmuştur ki, taa bu dersin başında söylemiş olduğunu burada tarifinde tatbik etmektedir. dersin başında şöyle diye gene söylüyorum. Ne idi? Kur'an ve kitaplası külle ve külli müşterek. Nerede müşterek? Beynel külli ve cüz. Beynel külli ve cüz'ihî yedüllü ala manen. O yedüllü ala manen lazımdır. Orada yapmış olduğunu tarihinde tatbik ediyor. Uyguluyor şu anda. Orada söylediğini burada uyguluyor. Ne diyor? En nazmû diyerekten kelimeyi tarihin içerisine alıyor. Mürekkep tam veya kaybı tam onları tarifin içerisine alıyor. el diyerek de neyi alıyor? Küllü içerisine alıyor. Değil mi? Küllü çünkü hani biz geride söylemiştik, kül ile kül arasında müşterek olan vasıflar var demiştik değil mi? Bu vasıflara itibar etmek lazımdır. Yani münceli kelimesi hem küllü hem de gül'i içerisine alıyor. Ama zaten gül, ennazun kelimesiyle tarifin içerisine girmişti. Ama ennazun kelimesiyle gül tarife girmemişti. Tarife neyle girmiştir? Enmünceli kelimesiyle girmiştir. Diyeceksiniz ki tariflerinde önce cins, ondan sonra fasıl zikredilir. Değil mi? Fasıllar bir şeyleri dahil etmek için değil, bir şeyleri çıkarmak içindir dersiniz tabi. Mantıkta böyle anlatılıyor. Ama mantıkta şu da anlatılıyor. İhtilaflıdır bu konu. Bazen cins ile de tariften bir şeyler atılır. Bazen fasıl ile de tarife bir şeyler sokulur. Evet. Bunu da şöyle bir sonra devam edelim tabi. Hüve lafsu el mavdu'u limanen, müfreden kâne el olsun, mürekkep olsun, nazımdır diyor. Şimdi elmuncen kelimesini de tabii elmuncen elmuncelu nerede geliyor? İleride geliyor. Ala <gülüyor> tulina peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a indirilen diyor. Değil mi? Öyle ki peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a indirilmiş. Şimdi biz anladık ki Molla Kul'un tarihinde hem kül hem de güç en itibara hem külle, çünkü kelime de girecek diyordu ya, hem de külle ne yapmıştır? İtibar etmiştir. O zaman şu soruyu soralım. Bir tarihte bir kelimeyi istemal ederken iki manada istemal edebilir miyiz? Evet bir kelimeyi iki manada istiyemal edebiliriz. Bu zaten Kur'an ve kitap kelimesi külliyy-i müştereke utlak edilir derken orada onun cevabı verildi. Ama burada başka bir cevap daha vereceğiz. O cevap neydi? Yani siz Kur'an kelimesini veya kitap kelimesini müncel manasına alırsanız o müncel hem türle hem de şüceledir, şahiddir. Dolayısıyla iştiraki manevi ile buna iştiraki manevidir. Yani bir lafta bir mana yüklersiniz o mana altında ne olur? İki tane fert olur. O iki fert o manada müşterek olur. Dolayısıyla bir lafız ne yapar? O iki lafız, iki şeyde, yani kül ve ne olur? Hakikat olur. Bunun avla işraki maneli yok. Bunu zaten dersin başında, yani önceki dersin başında söylemiştim. Bunun başka yolu da var. Çünkü İzmir'i birileri çıkıp itiraz eder düşüncesiyle önce bir takım olmayan yolları göstermiş, Sonra da olan başka bir yol göstermiştir. Olmayan yol olarak itiraz edilebilecek, birilerinin itiraz edebileceği olmayan yol olarak gösterdiği iki yol şudur. Şunu diyemezsiniz diyor. Birisi şunu diyemez. Kitap veya Kur'an kelimesi kümde hakikattır, yüzde mecazdır. Bunu diyemezsiniz. Çünkü bir lafın hem hakikat hem mecaz manayı aynı anda ifade edemez. Bu batıldır. Şunu da diyemezsiniz. Kitap veya Kur'an lafı lafsu müştenettir. Ama bir iskemalde iki hakiki manasında kullanılmıştır. Bunu anlamanız açısından zihnimizde olan bir misal vereyim. Mesela fıkıhdaki gelecektir, usulde gelecek o. Hakun kelimesi Arapçada hem hayır hem de tuhur manasındadır. Lafsu müşterektir. Yani bir malzığla hayda edilmiş, başka bir malzığla tuhra edilmiştir. Siz şimdi şunu diyemezsiniz. Ben kafrın kullanıyorum, hem hayık manasını hem de tuhur manasını kafs ediyorum. Hayır. bir istemale bunu yapamazsınız. Buna ne derler? Buna umumul iştirakil lafzi denler. Bu da caiz değil. Yani laf müştereki böyle, umumileştirme, hakiki olan iki ma ayrı ayrı kutlaklarla kullan o ayrı. Ama bir ihtimalle ben bunun iki manasını, iki hakiki manasını kastediyorum diyemezsiniz bu da var. Peki, e ne diyeceğiz? Gerçi biz Molla Kuşrevi'nin tarihinde, tarihi hem küllü yani meyyugul Kur'an'ın hem de cüclü ne yapıyor? İçeriyor dedik. Değil mi? İçeriyor dedik. Ve bunu nasıl içerki buna onu da söyledik aslında. Neyle yaptı bunu? İştiraki manevi ile yaptı dedi İkinci bir yol daha var. Yok değil var. O da nedir? O da şudur. Külliyi dikledip cüssiyi ve külliyi kafsedebilirsiniz. Bakınız, mantıktan bir misal vereyim size. İnsan nedir? Hayvanın aksıdır. Ben insan kelimesini ıtlak ediyorum. Hem hayvanın natık manasını hem de Zeydin hayvanın natık ma teşeffüs manasını ikisini de kastediyorum. Yapabilir miyim bunu? Yaparsınız. Nasıl yaparsınız? İnsan değil, kendi manası olan hayvanın natığı Zeydin de hayvanın natık ma kustur ya. O hususuna itibar etmek sizin Zengi de kast edebilirim. Yani zengi manasını da kast edebilirim. Ona itibar ettiğimiz geriye ne kalıyor? Hayvan latık kalıyor. Bu nasıl ifade edilir? Bu şöyle ifade edilir. Siz bir lafzı, siz bir lafzı külli bir manaya vah edersiniz, hassaten ama bununla birlikte cüz'i manayı da ne yapabilirsiniz? Bunun altına sokabilirsiniz. Bunu nasıl yaparsınız? İşte bunu biraz önce dediğim şekilde yaparsınız. Yani husus kaydını devreden çıkararak o tahtındaki güç iyi de künli ile kast edebilirsiniz. Buna zipli kül, zipli künli, irade-i cüz'i denir diyor. Bu da hiçbirinin gösterdiği ayrı bir yoldur. Peki. Bu kitap neydi? En kitabı muradif ki Kur'an fil hurfi en nazm. وَهُوَ <tutur> اَلَّاسُ الْمَوْطُعُ لِمَانًا مُفْرَدَنْ كَانَا مُرَكَّبًا Müfred olsun, münekep olsun, o lafız bir manaya vaat edilen lafızdır. Ve şimdi, nazun kelimesi, hakikaten bu, bu mudur? Yani bir mana ifade ediyor mu nazun kelimesi? Evet, ediyor. Neden? فَاِنَّ تَرْكِبَ الْحُرُوفُ Harfleri tertib etme, hece Bunları tertip etme. Elif, b, t. Yani larabe dediğiniz zamanla zat, r, b'yi tertip edip larabe, yani kelime vücuda getirme. ve kelimat kelimeleri tertip etme. Kelimeleri tertip ederseniz mürekkep meydana getirirsiniz. Tam veya tam, Mürekkebi meydana getirirsiniz. Bu, o tertip ki el-münted rafihî bu tertipte itibara alınıyor. Ne itibara alınıyor? el-iştia'akı lafîfetû. İştia'layı lafîfe itibara alınıyor. Ne demek anlatacak Ama şu ibareyi bitirelim. İşte böyle harflerin tertibiyle vücuda getirilecek olan kelime, kelimelerin tertibiyle vücuda getirilecek olan mürekkep, hem de bu tertipte kendisinde istiharayı latife olacak şekilde bir itibarla olan kelime veya mürekkep, keyfe la yekunu, mevdu nasıl olur da bir manaya vaz edilmiş olmaz. Dolayısıyla nazın bir manaya vak edilen demektir. O lafız ister müfred olsun ister mürekke. Şimdi burada bir istiara, bir istiara latife eklendi ona. Önce istiareyi anlatalım, sonra latife ne demektir onu anlatalım. Burada istiare var. Bu istiare, bu sarrahi de olabilir, istiare-i mekniye de olabilir. İstiare-i bu şöyle olur. Tutarız biz, El-Fazul Kur'an'ı neye teşrih ediyoruz? İpe dizilmiş olan incilere benzetiyoruz. O ipe dizilmiş olan inciler, mazum kelimesi ipe dizilmiş inciler manasında hakikattır deriz. Ve burada dolayısıyla El-Fazul Kur'an neye benzetilmiş olur? Nazma benzetilmiş olur. Dikkat edelim şu ifadeyi. Çünkü ikinci istihare mekniye yaparken onun nazım kelimesini e, ipe dizilen inciler manasında hakikat olarak değil, ipe dizilen incilerin lazımı olarak alacağız. O zaman istihare-i mekniye çevireceğiz. Ama birinciyi konuşuyoruz, istihare-i musarrahî konuşuyoruz. Yani burada el fâzul ipe dizilen incilere benzetilmiştir. dinmiştir, El-Fâzul-Kur'ân müşebbeh, ipe dizilen inciler müşebbehudîttir. İpedizilen inciler manasında ennazum kelimeci hakikattır. O zaman ennazum demektir ipedizilen inciler. Dolayısıyla burada elfatül Kur'an neye teşbih edilmiş oldu? Nazıma teşbih edilmiş oldu. Müşeddehubih olan nazım zikredildi, müşeddeh terk edildi. Bunun adı istari-i musarrahi tahkikiydedir. Bir, bunu istari-i de yapabiliriz. Yani yine El-Fağıl-Kur'an'ı İpediciler incilere benzetiriz. Müşeffehubih bu sefer ne oldu? İpediciler inciler oldu. Müşeffehubih terk edip Müşeffehubih'in lâzımı olan nazmı onun yerinde zikrederek tahyil yaparız ve iştahar ediliyor olur. Peki latifeçi nedir? Bir de latifeden bahsediyor değil mi? Latif bu istiharenin iki şekli. ister mekniye olsun, ister musarraha olsun. Burada latife şu demektir. Biz evet lafızlardan bahsediyoruz. Ama teşbihler hep lafız üzerinden yaptı. Aynı zamanda burada Kur'an lafızlarının manasının incileri ipe dizdiğiniz zaman o zorunlu olarak müstakil olur. Bakınız inciye ya boncuk düşseniz de böyledir yani. İncileri ipe dizdiğiniz zaman, ip eğri bir Ona incileri dizdiğiniz zaman zorunlu olarak hangi hale gelir? Müstakim hale gelir. Kur'an'ın lafızlarının manaları da müstakim olmada ona benzetilmiştir. Latifeciyeti de budur. Yani idare için de ihtiharı vardır. de budur. Peki. Ve mâ Hu Ala harfi. E şimdi burada da bir soru var soru nedir? Biz geride nazmı tarif ederken, he, nazmı tarif ettik, ondan sonra nazmın bir manaya vaz edilmiş olduğunu usfat sadefinde ne demiştik? فَاِنَّ تَرْت۪يبَ Dikkat ediniz. فَاِنَّ تَرْت۪يبَ diye başladık orada. Hakleri tertib edilen. Tertibin olabilmesi için en az iki harf lazım. Tek harfle tertip olmaz. Böyle girdik değil mi? Nazmın manaya bak edildiğinin ispatı nasıl girdik? Harfleri tertip etme diye girdik. E öyle girerseniz çıkar biri size bu soruyu sorar. Ne der? Der ki, "Huruful maani" dedi. Kelimenin kapsamındadır malumunuz harfler kelimeyi üç, üçtür. İçin il harf Dolayısıyla kelimenin kapsamında olan huruful mani dediğimiz harfi genlerden de lan harfi atıptan fe val sayıl böyle tek harfli olan Bunlar Bunlarda tertip var mı? Basit bir tertip olamaz ki tek harftir. Tertip söz konusu olamaz. O zaman onlar demek ki bu tarifin içerisine girmiyor. Halbuki biz ennazbu kelimesiyi cüzdüğü içerisine alıyor demiştik. Bu huruful mani de cüzden olması lazım. Bak tarifin içerisine girme. Evet, girmedi. Doğru söylüyor, söylüyor. Ve işte cevap ve emma ma hu ala harfin vahidin bir harf ücerek olan o de, lam, fa, val gibi huruful mani var ya onlar ise ya azdır bunlar. Ve mahlubun. Mahlubtur. Diğerlerine göre azınlıktadır. Dolayısıyla bunlar da Çoğunluğa tabi olarak tarife girmişlerdir. Diyecek başka bir şey yok. Vereyim bakalım ki teşmiye ki teşmiyede iktibar bilkesirin galibi. Ne edir? Kesirin galibe dir. Biz nazım diyoruzsa göre bunu diyoruz. Dolayısıyla nazım diye teşmiye etmemizde iktibar galip olanadır. Ha o mağlup olan veya ondan meksur az olanlar da ona tepenize gelir demek istiyor. Peki. El-Muncelu. Kur'an nedir? En-Nazm. Nazm. Nazm'ı anlatır. Öyle Nazm ki el-Muncelu. İndirilmiş. bihi en-Nazmul gayr-ul-Muncel. Haracı bihi en-Nazmul gayr-ul-Muncel. E -en Lan tarif olmamalıdır. O gayr-i kelimeşin evvelinde. Müncel olmayan Nazm çıktı. Ne gibi el-Ahadîs-il ilahiyyeti. Kutsi hadisler gibi kutsi hadisler gibi والنبوي يقيين ونبوي حديثler gibi neden? لأن المراد بالممكن çünkü müncel indirilen kelimesiyle sözüyle ifade edilen el-muncelu bi inda taşıyanın indirmesiyle indirilen demektir. Bu o Cebrail Aleyhisselam ayetleri taşıyan kimdi? İbrahim Aleyhisselam'e. Taşıyanın indirmesiyle indirilen dediğiniz zamanda Hadis-i Kudsi ve Hadis-i Nebevi Kur'an tarifinden ne olur? Çıkmış olur. Ala Resulina sallallahu aleyhi ve sellem indirilmiş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş. Hala bununla da çıktı ne? Elnazbul uncelu ala gayrihi Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan başka diğer peygamberlere indirilen kitaplarda bu tariften çıktı. Çünkü neyi tarif ediyoruz? Kur'an'ı tarif ediyoruz. Kur'an nazımdır. Öyle nazım ki el indirilen, öyle nazım kelmen el men kul anhu tevatüren Peygamber Efendimiz Aleyküm Salatü Vesselam'dan tevatür yoluyla nakledilmiş olan. El men kul anhu tevatüren de haragebihi cemci umatı vel Kur'an Kur'an'ın dışında kalan her şey tarihten çıkmış oldu. Geride çıkardıklarımız hariç de onları onunla çıkardı. Dışında yine kalanlar vardı ki kalanlar nedir söyleyecek Onları da bu kayıp ilana atı tarihten çıkarmış olduk. Nedir o maçı Kur'an? Min mensuk it tilaveti, tilaveti mensuk olan ayet, dün okumuştuk onu. Ve kıraati şazveti, şat olan kıraatlar. Bu şat olan kıraatlar, şeva'un nukilet, tarihti şöhreti, ister şöhret yoluyla. Yani meşhur, tarihti meşhur ilana olsun nakledilmiş olsun ke bir bi mushaf ibni mes'ud ibni mes'udun mushafına taksit edildiği gibi ne gibi? nahnu fasiyamü selâsete eyyâmin mütetâbiâtin bizim mushafımızda ne yoktur? mütetâbiâtin yoktur yani Kur'an'da mütetâbiâtin yok ama ibni mes'udun mushafında bu ayeti kerimenin sonunda mütetâbiâtin kaydı vardır bu keffaretin yemin hakkındadır keffaret yeminde üç gün yemin orucu peş peşe mi tutulmalı? Ayrı ayrı da tutulabilir mi? Peş peşe tutulmalı İbn-i Mesud'un göre. Her ne kadar bizim kıraatta mütetabiatın kaydı yok ise de ama ahkamda nedir? Vardır. Hanefilere göre orucun peş peşe tutulması lazım. Evin ahak işte mütetabiat kaydı bir tarifi şöhre gelmiştir. Tevâküren gelmediğinden elimizdeki mushabda yoktur, Kur'an'da yoktur. Ebil âhâd veya ahak yoluyla gelir. Kemah bir bi mushafi Ubey ibn-i Kâbi. Ubey ibn-i Kâb'ın, onun mushafına tahsis edildiği gibi. Nâhû. Fâiddetüm bil eyyâmin uhara mutetâbi'âtin. Bu da ne hakkındadır bu ayet-i kerime? Bu ayet-i kelime, Ramazan'da birkaç gün oruç tutamayan bir kimsenin, o oruçları peş peşe mi tutması lazım daha sonra kaza ederken, mesela hanım kardeşlerimiz ay haline tutamadıkları oruçları peş peşe mi kaza etmeli yoksa farklı günlerde kaza edebilir mi? Ubey ibn-i Kâb'ın göre peş peşe kaza etmeli. Ama bize göre peş peşe kaza etmesi gerekmez. Neden? Çünkü mütetabiatın kaydı haberi vahidle gelmiştir. Haberi meşhur olsaydı biz onu amel ediyoruz ha. Göreceğiz bunu inşallah. Mus'hafımız olmasa da başka bir mus'haf olsa bile onunla amel ediyoruz. Ama haberi ahadla amel etmiyoruz. Dolayısıyla peş peşe olması gerekmiyor. Ayrı ayrı günlerde de Ramazan'da tutamadığı oruçları kişi kaza edebilir. Velhamdülillahi rastil Bugün de bu kadarla ifade. edelim. Ha ara vermiş olduk ama haftaya inşallah ona biraz razı veririz.